1560, numaralı konu, Hz. Peygamberin hayvanın ayağı kaydığında terkisindeki kişiye, Bismillah, demesini buyurmaları, evet, Üsam şöyle anlatıyor, bir keresinde Hz. Peygamberin terkisinde bulunuyordum, bir ara bindiğimiz devenin ayağı kayarak düştü, ben, bunu şeytan yaptı, dedim, bunun üzerine Hz. Peygamber şöyle buyurdular, sakın bir daha böyle söyleme, çünkü böyle dediğin takdirde şeytan böbürlenir ve bir dev kadar şişerek, çok kuvvetli olduğum için bunu ben yaptım, Der, böyle bir durumda, Bismillah, Allah'ın ismiyle, de, o zaman şeytan bir sinek kadar küçülür, Hz. Peygamberin terkisine binen bir sahabi şöyle anlatıyor, bir gün Hazreti Peygamberle birlikte bir merkebin üzerinde gidiyorduk, bir ara ayağı kayan hayvan düşüverdi, ben, onu şeytan düşürdü, dedim, o zaman Hazreti Peygamber şöyle buyurdular, böyle söyleme, çünkü şeytan senin bu söylediğini duyduğunda, bunu kuvvetimle ben yaptım, diye övünür, ama bunun yerine, Bismillah, diyecek olursan, Şeytan, kendisini adeta bir hiç gibi görür ve böylece sinekten bile daha küçük olur.